Haydi Karagözüm, yap programımızın açılışını. Ne olur Hacıvat'ım yapayım, evvel zaman içinde kalpın saman içinde. Olmaz efendim, olmaz. Çok klasik sözler. Bunlar eskide kaldı. Artık Karagözle ve Hacıvat insanlara yeni şeyler söylemeli.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 Program yapar mısınız teklifi gelmiş. Çok sevinmişler bu işe. Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlar. Hayır, ara Öyle dememişler. Ne demişler? Ha, dostum diyerek başlamışlar programa. Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa. Ha, dostum. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ha, dostum programımız başlıyor. Ay merhaba evendim merhaba merhaba. Aa, o ne ya kara göz? O ne hal? Yüzünden düşen bin parça. Ee, e, ya canım çok sıkgın birader. Ne oldu kara gözüm? Hayırdır? Ya ne olsun? Sabah abdest almak için <gülüyor> suyu açtım ama su akmadı. Sonra işkillendim. Diğer muslukları da denedim. Onlar da aynı yanıtı verdi. Deme birader. Anlaşılan sizin suları kesmişler. Ya kesmişler. Bu su denen nimet, su faturası yatırılmayınca küsüyor. <Gülüyor> Ve insanın iştahattan kesildiği gibi su da akmaktan kesiliyor. Ta ki ne zaman faturaları yatırırsın, su da sudan bahaneleri bırakıp akmaya başlıyor acımat. Üzüldüm birader. Maalesef faturalar ödenmeyince artık hemen kesiyorlar. Bir de her gün zırt pırt yeni faturalar çıkıyor. Birader yetişemiyorum. Birini yatırsam diğeri kalkıyor. 50 çeşit fatura var. Elektrik faturası, su faturası, telefon faturası, doğalgaz faturası, yakında gündüzleri güneş faturası, geceleri de ay faturası keserlerse hiç şaşmam. E birader sen de söyleneceğine artık boş boş oturmasan bir iş bulup çalışsan. iş arıyorum hacivat arıyorum. Mesela gazetede bir tane eleman ilanı gördüm, hemen telefonla arıyorum. Karagöz, bu iş arama olayını yanlış anladın galiba. Durmadan arıyorsun. O kadar çok arama işi, bol ve gir. Ee, sana söylemesi kolay birader. tok acın halinden ne anlar? İş ve işçi bulma kurumuna git Karagöz'üm, bir danış. Ama önce telefonla randevu al. Alamam. Çünkü artık bizim evin telefonundan hiçbir ses gelmiyor. Öldü galiba. Birader, telefon ölür mü hiç? E faturası yatırılmamış telefondan arandığına inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Faturası yatırılmayınca onu da kestiler tabi. Ya her şeyi kesiyorlar acıbat. Bari bizim oğlanın sünnet olayına da el atsalar. Oğlanın da faturasını yatırmayalım. Onu da kesseler de sünnetle arada çıksa. Karagöz, sana bedava mezar var deseler, o işte aradan çıksın diye sen beni de gömersin vallahi. Yok birader, yapmam öyle şey. Hemen satarım mezarı, niye sana yar edeyim? Millet yatacak mezar bile bulamıyor artık. Rahmetli yakınları, mezarlıklarda şöyle merkezi bir yerden kabir olsun diye rüşvet verin hale geldi. Ölüye son görev dedikleri bu herhalde. Doğru söylüyorsun Karagöz. Bak, haberlerde söylediler. Beş kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 1500 YTL olmuş. Şu haberler de hayırlı bir şey söylemez ki zaten. Hem yoksulluğun sınırını söyledikleri kadar ...varlılıklığında da sınırını söyleseler ya memlekette götülen götürene. Vay be, canım bayağı sıkkın. Baksana 1980'lerden kalma kötü solcu esprisi yaptım. Ayrıca birader sen bu şekilde gidersen evinden dağıtılacaksın. Ana haber bültenlerinden daha patabatsızsın Hacivat. Ne yapayım? Bir iş bulup çalışacağım yakında inşallah. İnşallah efendim, inşallah. Ben de senin için sağa sola bakınayım. Belki bir şeyler bulurum. Ya sağ ol birader. Ama <gülüyor> sağa sola bakınmadan önce bir ceplerine bakın. Sen biraz borç versen diyorum. Vereyim ama bu son birader. Bundan sonra sana borç, morç yok. <gülüyor> Bir kesilmedik o kaldıydı, Hacıvat borcu da kesti tamam oldu. Sanki borç almak benim çok hoşuma gidiyor. Tamam Karagöz'üm tamam gönül koyma, eline geçince ödersin. hem ne derler, borç yiğidin kamçısıdır. Ona öyle demezler. Ya ne derler? Borç yiğidin ahir zaman sıfatıdır. Doğru dedin efendim. e ee, bizden bugünlük bu kadar. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Affola.